Merhaba, Pazar günü Ankara'da gerçekleşen terör eyleminde hayatını kaybedenler, yaralananlar ve yakınlarına güç ve sabır dileyerek programımıza başlıyoruz. Şiddetin şiddet doğurduğu bu ortamda barış önümüzdeki tek alternatif olarak karşımızda. Geçtiğimiz ay küresel çapta çalışan bir bilim ekibi, insanların doğa üzerindeki etkilerinin araştırılacağı 3 yıllık bir proje başlattılar. Deniz Menteşoğlu'nun Yeşil Gazete'de yayınlanan çeviri haberine göre bu projeyle bitki ve hayvanların kirlilik, iklim değişikliği gibi çeşitli tehditlerden korunmalarına katkıda bulunulacak. 2019'da sonlandırılması planlanan çalışma bakterilerden balinalara kadar geniş bir yaypazede biyoçeşitliği araştıracak ve mercan kayalıklarının balıklar için yuva görevi görmesi, ormanların sera gazlarını emmesi, gibi çeşitli ekosistem servislerini inceleyecek. 2010 yılında çeşitli devletler doğanın korunması için tehlikede olan türlerin tükenmesinin 2020 yılına kadar durdurulmasının da planlandığı bir dizi hedefi içeren bir anlaşma yaptılar. Ne var ki bilim insanlarına göre yetkililer halen hayvan ve bitki türlerinin yok olma süreci hakkında pek de bilinçli değiller. Bu gelişmeler ışığında 124 ülkenin katılımıyla 2012'de oluşturulan Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri konulu hükümetler arası platformun yani IPBES'in bu yeni çalışması insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkilerini kavramak için önemli bir adım. Avustralya'nın Ulusal Bilim Kuruluşu (CSIRO) üyesi ve kıdemli bir IBPES yetkilisi olan Simon Ferrier'e göre IPBES'in amacı politikacılara ve tüm topluma insan ve doğanın nasıl bir etkileşim içinde olduğuna dair bütüncül bir algı kazandırmak. Birçok bitki ve hayvan, artan insan nüfusunun beslenmesi için tarım arazisi açılması nedeniyle tropikal orman habitatlarının yok edilmesi, otoyol ve kentlerin yayılması, kirlilik ve küresel ısınma gibi tehlikelerle karşı karşıya. çalışma çalışmayla ilgili geçen ay yaptığı ilk yayınında, arı, yarasa, kelebek gibi türlerin azalmakta olduğunu ve bu türlerin aslında tam da küresel gıda üretimine yıllık 557 milyar dolar değerinde yeni bir e, katkısı olduğu verisini açıklamış oldu. Aydın'da jeotermal santrallerden salınan gazların incire zarar vermesi nedeniyle yaşanan üretimdeki düşüş incir üreticilerini harekete geçirdi. Dünyada incir üretiminin lider bölgesi olan Aydın'da 30.000 civarında üretici bulunuyor. Büyük ölçüde ihraç edilen incir ekonomi açısından da önemli bir girdi kalemi. Bölgedeki jeotermal santrallerden kaynaklı oluşan çevre kirliliği ve üreticilerin sorunları ile ilgili olarak Aydın Çevre Platformu incir üreticileriyle yaptığı çalışmalar sonucu İncirli Ova'da bir miting düzenledi. İncirli Ova Meydanı'nda gerçekleşen mitinge üreticilerin yanı sıra Germencik Çeri ve Doğa Derneği, KESK Aydın Şubeler Platformu, Egeçep bileşenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum ve CHP Aydın milletvekilleri de katıldı. İlk kez gerçekleştirilen İncir Üreticileri Mitingi'nde yaşanacak bir Aydın için jeotermale hayır, hayatımızı, toprağımızı zehirleme Temiz enerji dediler, incirimizi, zeytinimizi yok ettiler, dövizleri taşındı. Mitingde konuşma yapan Ayçep Başkanı Mehmet Vergili ise incir ve zeytinin aydın coğrafyasının binlerce yıllık simgesi olduğunu, Menderes'in binlerce yıldır medeniyetlere beşiklik yaptığını belirterek 2007'de çıkan geotermal ve madencilik yasasıyla her şeyin tehlikeye girdiğini, birinci sınıf tarım arazilerinin enerji santrallerine kurulduğunu ve toprakların %15'inin zapt edildiğini söylüyor. Kendisi şöyle devam etmiş, hidrojen, sülfür ve karbondioksit soluyoruz, suyumuzu, toprağımızı, havamızı yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Ege Çep Yönetim Kurulu üyesi Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Metin Aydın ise, Türkiye'deki jeotermallerin %80'inin Aydın'da bulunduğunu belirterek birinci sınıf zeytinler, incirler kesilerek jeotermal kuyular açılıyor, 66 kuyu daha açılacak. Topraklar mülkiyet değiştiriyor. Gelecekte Aydın ve Aydınlıların taşınması gündeme gelecek. Ağaçlar meyve vermemeye başladı. Aydın'da su kirliliği en önemli çevre sorunu. Kendi vatanımızda bizim topraksız bırakan jeotermal çılgınlığa son vereceğiz diye konuştu. Konuşmalardan sonra bir müzik dinletisi ve madenlerle ilgili kısa bir tiyatro gösterisi gerçekleşti. Çevreciler Facebook'un tükenme tehlikesi yaşayan vahşi hayvanlar için bir internet ticaret platformuna dönüşmesinden endişeli. Vahşi Doğa İzleme Örgütü Traffic, Malezya'da koruma altına alınmış yüzlerce hayvan türünün Facebook gruplarında satışa çıkarıldığını bildirdi. Bu hayvanlar arasında ayılar, şebekler ve misk kedileri de var. Örgüt bu tür yasa dışı ticaretin dünya çapında büyüyen bir tehdit olduğu görüşünde. Facebook ise bu tür ticareti yayan içerikleri kaldırmakta hiç tereddüt etmeyeceğini söyledi. Araştırmalar 5 ay süresince her gün 30 dakika 14 Facebook grubunu izledi. Bu süre sonunda 300 vahşi doğa hayvanının ev hayvanı olarak satıldığını gördü. Trafik raporunun yazarlarından Sarah Stoner genellikle insanların çok düşük oranda yasa dışı ticaret yaptığını gördük ama yasa dışı sayılabilecek 236 ilan ve 106 farklı satıcı keşfettik. Bu oldukça fazla ve bize ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor diye konuşmuş kendisi. Araştırmacılar Asya'daki diğer ülkelerde görülen bu faaliyetin Açık vahşi doğa pazarı bulunmayan Malezya'da başlamasını şaşırtıcı buluyor. Stoner bu hayvanlara yönelik talep Malezya'da her zaman vardı ancak şimdiye kadar gelişecek bir alan bulamamıştı. Şimdi internet ve Facebook bunun gerçekleşmesi için bir platform oluşturuyor diye konuşmuş. Malezya yasalarına göre hayvan türlerinin yarıya yakını koruma altında ve satışı da yasak. Trafik araştırma sonuçlarını Facebook ile paylaştıklarını sosyal medya şirketiyle ticaretle baş edebilmek için Pratik çözümler aradıklarını söyledi. Facebook açıklamasında Malezya'da internet üzerinden yapılan yasa dışı vahşi doğa ticaretiyle mücadele etmek için trafikle birlikte çalışacağız diye konuştu. Yeşil ve insanların sevdiklerine saldırılarda kaybetmediği barış dolu bir gezegen dilekleriyle esenlikler.